Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz belirsiz geçmiş zaman. Belirsiz geçmiş zaman, bahse konu olan işin ya birinden duyulduğu ya da sonradan fark edildiği durumlarda kullanılmaktadır. Bu ek, büyük ve küçük ünlü uyumlarına göre değişerek mış, miş, muş, müş şeklini alır. Belirsiz geçmiş zamanın birden çok işlevi vardır ve şu durumlarda belirsiz geçmiş zaman eklerini kullanırız. Konuşan kişi tarafından görülüp bilinmeyen ve başkasından duyulan veya öğrenilenlerin anlatımı için belirsiz geçmiş zaman kullanılır. Dün Bursa'ya gezmeye gitmişsiniz. Senin için güzel demişler. Konuşana göre sonradan fark edilenler anlatılırken belirsiz geçmiş zaman kullanılır. Yorgunluktan masanın başında uyumuşum. Bu topraklar bereketlidir. Çalışana bol bol ürün verir. Ama şunu gördüm, tembeller yurdun dört bucağını sarmış. Alın teri dökmeden kazanmaya alışmışlar. Şaşma, yakınma, hayıflanma, yanılma, pişmanlık, sitem ve teslimiyet bildiren anlatımlarda da bu zaman kullanılır. Oğlum sana ne olmuş? Giderken sağlam olan ayağın kopmuş. Bana güller derdiğin ellerin gitmiş. Anladım oğlum, anladım. Son sözün vatan sağ olsun olmuş. Ben neler hayal etmiştim. Sense verdiğim sözleri unutmuşsun. Üçüncü şahıs bildirme eki, dırla birlikte kullanıldığında ya kesinlik ya da olasılık anlatır. Mahkuma sekiz yıl ağır hapis cezası verilmiştir. Babam İstanbul'a varmıştır. Şimdi şu konuşmayı belirsiz geçmiş zaman eklerinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Azerbaycan. Merhaba Sevgi abla. Nasılsın? Merhaba. Seni görmek ne kadar güzel. İyiyim. Sen nasılsın Serkan? Ben de iyiyim. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Ahmet Hoca'ya uğradım da Azerbaycan'dan gelmiş. Bize oraları anlattı. Biz de dinledik. Keşke ben de orada olsaydım. İyi olurdu, dinlerdim hocayı. Evet, hoca Azerbaycan'ı çok sevmiş. Epeyce de anlattı. Bakü çok güzelmiş. Azerbaycanlılar da çok sıcak kanlıymış. Misafirpervermiş. Hocayı çok iyi ağırlamışlar. Hoca üniversiteleri de gezmiş mi? Evet, üniversiteleri de gezmiş. Söylediğine göre son yıllarda... Azerbaycan'ın eğitim sistemi çok değişmiş. Üniversiteler artık tam anlamıyla bilim yuvalarıymış. Öğrenciler öğrenmeye karşı oldukça hevesliymiş. Okullar epey kalabalıkmış. Demek ekonomisi gelişince diğer alanlarda da gelişme artmış. Evet, Azerbaycan topraklarında özellikle doğal gaz ve petrol çokmuş. Böyle olunca ülke petrol üretiminden epeyce gelir elde etmiş. Sonuçta ülke zenginleşmiş ve değişmiş. Evet ama insanlar da çok çalışkanmış. Pek çok fabrika ve sanayi kuruluşu varmış ve herkes çalışıyormuş. Elbette çalışkan olmak önemlidir. Serkan benim acelen var gitmem gerek. Tekrar görüşelim olur mu? Olur Sevgi abla görüşmek üzere. Tamam görüşmek üzere. Şimdi de şu metni, belirsiz geçmiş zaman eklerinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Türk Milleti Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eski zamanlarda bir kral varmış. Bu kralın üç oğlu varmış. En büyük oğlu, kısa boylu ve çok tembelmiş. Hiç kimseyi dinlemez, kendine söylenenleri ciddiye almazmış. Ancak tembel olmakla birlikte çok kurnazmış. En büyük hayali bir gün kral olup hayatını lüks ve eğlence içinde geçirmekmiş. Bu oğlunun adı Marcus Antonius'muş. Ortanca oğlu çok yakışıklıymış. Saçları kömür gibi siyah ve uzunmuş. Gözleri çakmak çakmakmış. Boyu uzun, omuzları oldukça genişmiş. Aynı zamanda çok zekiymiş. Çok çalışkan olan bu oğlunu kral çok sever ve ona çok güvenirmiş. Savaşlarda ve ülke yönetiminde en çok bu oğlu ona yardım edermiş. Özellikle savaşlarda bütün askerleri kendine hayran bırakırmış. Çünkü çok cesurmuş. En küçük oğluna gelince adı Alex'miş. Alex sevimli ve sevecen bir çocukmuş. Bütün gününü okuyarak geçirirmiş. Onun en iyi dostları kitaplarmış. Okumak onun bütün dünyasıymış. Kalan zamanlarında da ülkenin farklı şehirlerinde gezermiş. Kral en küçük oğlunu da severmiş ama onun bütün zamanını kitaplara ve gezmeye harcamasına kızarmış. Bu nedenle ortanca oğluna daha çok güvenirmiş. Gel zaman git zaman kral hastalanmış ve oğullarını çağırmış. Ülke yönetimini ortanca oğluna bırakmak istediğini söylemiş. Küçük oğlu babasının kararını saygı duyduğunu söylemiş ve kabul etmiş. Markus da babasının kararına saygı duyduğunu söylemiş. Ama kral ölünce her şey değişmiş. Markus kurnazca bir planla ortanca kardeşini öldürmüş ve tahta geçmiş. Zevk ve sefaya dalan yeni kral halkını ihmal etmiş. Fakirlik içinde kıvranan halk kraldan bıkmış ve günün birinde Asya'dan gelen soylu bir millet Marcus'un zulmüne son verip ülkeyi ele geçirmiş. O günden sonra herkes bu milleti konuşur olmuş. Bu millet adilmiş, bu millet vefakarmış, bu millet insanı seven ve insana değer veren milletmiş. Bu millet Türk milletiymiş. Bugünkü konumuz belirsiz geçmiş zaman demiştik programın başında sevgili dinleyenlerimiz. Bahse konu olan işin ya birinden duyulduğu ya da sonradan fark edildiği durumlarda kullanılmaktadır belirsiz geçmiş zaman. Bu ek büyük ve küçük ünlü uyumlarına göre değişerek mış, miş, muş, müş şeklini alır demiştik. Hemen örneklerimize bir kez daha bakalım.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 Babam İstanbul'a varmıştır. Türkçe Öğreniyorum